Allahu Bissallahim Ne Shaitanir Rajeem Ve Nesta'iyinuhu Ve Nesta'ifiru Ve Naozu Bissallahimin Şururü Anfusina Ve Min Syyat Amalina Men Yehtihi Allahu Ve Men Yudliil Fila Hadiile Ve Aşşadu Anla İlahe Illallah Waheduhu La Shirkila Ve Aşşadu An Muhammedan Abdhuwa Rasulu bat fe eslagal Hadise kitabı Allah ve hayrral Hedi Hedi Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellelle ve şerral Umuuri muhtesaatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bir atin dalale ve külle za ain filler Allah izin verirse sünnette ilgili dersimize devam edeceğiz e önce bugüne kadar dört e, haftadır işlediğimiz bölümü yani sünnetin vahiy olmasıyla ilgili özellikle sünnetin vahiy olmasıyla ilgili bölümü özetleyelim. Ondan sonra da diğer bazı konuyla alakalı meselelere gelelim. Bilindiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nispet edilen söz, fiil ve takrir sünnettir. Yani sünnet Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nispet edilen sözler, fiiller ve onun görüp de karşı çıkmadığı, takrir ettiği, kabul ettiği hadiselerdir. Cibril aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği ilahi vahyin kısımlarından birisi olarak telakki edilir bu sünnet. Vahyin diğer bir kısmı da Kur'an-ı Kerim'dir. Nebi aleyhisselatu vesselamın sünneti de vahiy ürünüdür. Bunu Kur'an-ı Kerim, Necim suresi 3-4. ayetlerinde, O kendiliğinden konuşmaz, onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir mealindeki ayetler ifade ediyor. Aynı şey sünnette de yani hadis-i şeriflerde de görülür. Bu belirtilmiştir. Nitekim Ebu Davud Tirmizi ve İbn-i Mace'nin ve diğer bazı muadislerin Miktam bin Madi ve diğer bazı sahabelerden naklettikleri rivayetlerde şu manada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Dikkat ediniz bana Kur'an ve onun bir misli verildi. Yakında Karnı tok bir adam koltuğuna kurularak diyecek ki, size bu Kur'an yeter. Onda neyi helal bulursanız onu helal bilin. Onda neyi haram bulursanız onu haram kabul edin. Şunu iyi bilin ki, Allah Resulü'nün haram kıldığı şeyler de Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hasan bin Atiye'de, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve e Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de getirmiş ve ona Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretmiştir. Evet. Bunu Darimi ve Merasil isimli eserinde Ebu Davud rivayet ederler. Mekhul ise Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu mursel olarak rivayet eder. Allah bana Kur'an'ı ve onun iki katı hikmeti verdi. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine bunu Ebu Davud Merasil isimli eserde nakleder. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri ve alemlerin Rabbinden gelen bir çeşit vahiy olduğuna göre, vahiy ve kısımlarından kısaca bahsetmek de burada gereklidir. Böylece mesele daha iyi anlaşılır ve sünnet ile Kur'an arasındaki farklar da daha iyi anlaşılmış olur. Vahiy denilince, Bazen vahiy etmek, bazen de vahy edilen şey kastedilir. Vahiy etmek anlamındaki vahiy, bir şeyi gizli olarak süratle, hızlıca bildirmektir. Bundan dolayı yazmak, işaret etmek, işaret ile göstermek, rumuzla göstermek ve gizli konuşmak, lükat alimlerine göre vahiy türündendir. Dindeki ıstılahtaki anlamı ise. Allah'ın peygamberlerine ulaştırmak istediği dini hüküm ve haberleri gizli bir yoldan onlara bildirmesidir. Neticede peygamberler bu haberin Allah Azze ve Celle'den geldiğini kesin olarak bilirler. Bu anlamdaki vahiy, lügattaki anlamından daha özeldir. Çünkü burada vahyin kaynağı Allah Azze ve Celle, vahyin ulaştığı kimseler ise onun seçkin peygamberleridir. Allah'ın dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesi üç şekilde olur. Allah Azze ve Celle Şura Suresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah ölümlü insanla ancak apansız gelen bir ilham aracılığıyla yahut bir perde arkasından yahut dilediği şeyi kendi izniyle vahyeden bir elçi göndermek suretiyle konuşur. Evet, şimdi bu ayeti açıklayalım. Birincisi, ilham yoluyla bildirmekten bahsediliyor. Bu, peygamberlerin kalbine anlamının bir defada konması ve peygamberin bunun Allah'tan geldiğini kesin olarak bilmesidir. Evet, bu ilham uyku da verilebileceği gibi, uyanık iken de verilebilir. Bu ayette geçen Allah Azze ve Celle'nin ancak apansız gelen bir ilham aracılığıyla, İlla vahyen ifadesiyle işte vahyin bu çeşidi kastediliyor. Diğer iki kısmın ise e, ayette bundan sonra gelmesi bunu gösterir. Yani bu kısım diğer şekillerden farklı bir kısımdır. İkincisi perde arkasından konuşmak. Yani konuşma esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbinin sözünü işitir fakat kendisini göremez. Musa aleyhisselamın peygamberliğinin ilk döneminde gerçekleşen olay da bu tür vahye bir örnektir. Musa Aleyhisselam bir ateş görmüş ve ailesine durun demişti. Musa ateşe yaklaşınca bir ses ona, ey Musa diye seslendi. Benim ben, senin Rabbin. Evet, Taha Suresi 11-12 ayetlerinde belirliyor bu şekilde. Yine Musa Aleyhisselam belirlenen vakitte geldiğinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştu. Ve Musa belirlediğimiz vakitte, belirlediğimiz yere varınca Rabbi onunla konuştu. Musa da ey Rabbim dedi. Göster bana kendini ki seni göreyim. Allah beni asla göremezsin. Ama yine de şu dağa bir bak. Eğer o öylece yerinde kalırsa o zaman ancak o zaman beni görebilirsin dedi. Araf Suresi 143. Ayet Perde arkasından konuşma Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de söz konusudur. Miraca çıktığı gece Beş vakit namazın kendisine ve ümmetine farz kılmanın sırasında Rabbine müracaatı, müracaatı bu şekilde olmuştur. Bu konu sayı hadislerde, mütevatir hadislerde bildirilmiştir. Üçüncü şekil, Allah'ın ulaştırmak istediği şeyleri melek aracılığıyla peygamberine uyanıkken veya uyku halinde bildirmesidir. Melek vasıtasıyla bildirmek de iki şekilde olur. Nebi aleyhissalatü vesselam, Vahiy esnasında meleği ya kendi suretinde, meleğin kendi suretinde ki bu çok az olur veya bir insan şeklinde görür. Nitekim Cibril aleyhisselam, Nebi aleyhisselatü Vesselam, seçkin sahabi Dihyetül Kelbi radiyallahu anh'ın suretinde görünürdü. Bazen de vahiy esnasında meleği görmez ancak onun gelişiyle bir uğultu ve mahiyetini ve kaynağını yalnız Allah'ın bildiği şiddetli bir çıngırak sesi işitirdi. Böyle durumlarda Nebi aleyhisselatü vesselam, Alışılanın dışında bir ruh hali içerisine girer ve çevresindekiler onun bu halini ancak vücudunun ağırlaşması, alnından şıpır şıpır ter akması gibi gözle görülen bir takım belirtilerden anlarlardı. Bukhari'nin sahihinde Urve'den Ayşe radıyallahu anh'ın bu konuyla ilgili şöyle dediği aktarılır. Haris bin Hişam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy nasıl gelir diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Zaman zaman bana vahiy çıngırak sesi şeklinde gelir. Bu vahiy çeşidi bana en şiddetli olanıdır. Bu halim geçince meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan şeklinde görünür ve benimle konuşur. Ben de söylediklerini iyice ezberlerim. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok soğuk bir günde kendisine vahiy gelirken görmüşümdür. Kendisinden o hali geçince şakaklarından şapır şapır ter akardı. Evet, İmam Bukhari Bedül Vahide kitabının hemen başlarında rivayet eder bunu. Çoğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlar vahiy geldiğinde onun mübarek yüzü çevresinde arı uğultusunu andıran bir ses duyarlardı. Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre Ömer radiyallahu bu durumu şöyle bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiği zaman yüzünün çevresinde arı uğultusu gibi bir ses işitilirdi. Evet. Vahiy edilen şey anlamına gelen vahiy konusuna gelince, metlu ve metlû olmak üzere ikiye ayrılır bu vahiy. Metlu vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Allah onu açık bir ayet, dize getiren bir mucize ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine kalıcı bir delil kılmış, kıyamet gününe kadar onu her türlü değiştirme ve tahriften korumayı üzerine almış ve bununla ilgili olarak da şöyle buyurmuştur. Kimsenin kuşkusu olmasın ki bu uyarıcı, hatırlatıcı mesajı ayet ayet biz indirdik ve yine kimsenin kuşkusu olmasın ki onu yine biz koruyacağız. Hicr suresi 9. ayet. Kur'an'ı Güvenilir melek Cibril aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, hem lafzı hem anlamıyla birlikte indirmiş, ne Cebrail'in ne de peygamberin ona herhangi bir şekilde müdahalesi olmamıştır. O, aziz ve hakim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Allah Azze ve Celle, Şuara Suresi 192. ayetinden 195. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyuruyor. Ne ale. Şüphesiz bu ilahi mesaj, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onunla mutlak güvenilirlik derecesinde olan vahiy inmiştir. Senin kalbine ki ey Muhammed onunla uyaran kimselerden biri olasın, apaçık Arap diliyle uyarasın diye. Evet, Kur'an-ı Kerim'in Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uyanık haldeyken Cibril vasıtasıyla geldiği ve hiçbir ayetinin ne uyurken ne de diğer vahiy yollarından herhangi biriyle inmediği hususunda icma vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı Cibril vasıtasıyla inmiştir. Bunun böyle oluşu asla diğer vahiy şekillerine kuşku ve şüphe karışma ihtimali olduğundan değildir. Çünkü vahiy ister uyanıkken ister uyku halindeyken gelsin, bütün çeşitleriyle Allah Azze ve Celle'den geldiğinin kesinlikle bilinmesi zaruretini de gerektirir. Alimler bu konuda, alimleri bu konuda ittifaka götüren sebep, Kur'an'ın tümüyle peygambere uyanık haldeyken inmiş olmasıdır. Çünkü nüzul sebepleri konusuna gelen hadis ve haberler açıkça bunu ifade etmektedir. Buna karşı şöyle bir itiraz öne sürülebilir. Müslim Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizimle beraberken biraz uyukladı. Sonra gülümseyerek başını kaldırdı. Biz ey Allah'ın Resulü niçin güldün diye sorduk. Demin bana bir sure indirildi dedi ve bize Kevser suresini okudu. Bu hadis Kevser suresinin uykudayken indirildiğini ifade etmektedir. Bu itiraza şöyle cevap verilebilir. Alimler hadiste geçen uyuklamanın ihfa yani bilinen anlamda uyku olmadığı, gafvet, gaflet değil dikkat edin, gafvet hafif uyuklama olduğu. Bunu da ancak melek geldiği zaman vahyin ağırlığı ve şiddeti sebebiyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde görülen bir hal olduğunu söylemişlerdir. Yine alimlerin açıklamalarına göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy gelmesi sırasında ruhaniyet yönü beşeriyet vasfına baskın çıksın diye dünya ile ilişkisi kesilirdi. Bu arada şunu da hatırlayalım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben sizden birisi gibi değilim. Uyku konusunda, uykusu konusunda bunu söylemiştir. Benim gözüm uyur lakin kalbim uyumaz buyurmuştur. Bu hadisi de bu arada hatırlayalım. Namazda ve namaz dışında okunarak ibadet edilmesi, yalnız mana ile rivayetinin caiz olmaması, söz ve anlam yönüyle muciz oluşu, meydan okuyucu oluşu, mucize oluşu, Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir. Kur'an'ın muciz oluşunu Allah Azze ve Celle şu ayetiyle ifade ediyor. De ki, bütün insanlar ve görünmeyen varlıklar, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelselerdi ve birbirlerine destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yapsalardı, yine de onun benzerini ortaya koyamazlardı. İsra suresi 88. ayet. Evet, bu vahyin ikinci türü gayrimetlu vahidir. Nebi aleyhissalatü vesselamın sünneti bu türdendir. Yani okunmayan vahiy mahsulüdür. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ayette o ne kendi arzu ve vesilelerine göre konuşmaktadır, e, bu kendisine bildirilen vahiden başka bir şey değildir. E, Necim suresi 3 -4. ayetlerinde böyle buyurmuştur. Bir başka ayette de, kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurulmuştur. Nisa suresinin 80. ayetinde. Bu hususta daha başka deliller de vardır. Biz bunları 2. hafta işlediğimiz derste teker teker izah etmiştik. Bu delillerin tekrarı burada epey zaman alacağından dolayı bunlara girmiyoruz. Zaten bu konudan bahsetmemizin sebebi genel bir özet olması için. Sünnetin yalnız muhtevası Allah'tan gelmiş, söz ise, lafızları ise Peygamber sallallahu aleyhi ve aittir. Bu bakımdan mana ile rivayet edilmesi caizdir. Ama Kur'an-ı Kerim'in mana ile rivayeti caiz değildir. Kur'an-ı Kerim hem lafızlarıyla hem manasıyla korunur. Sünnet ise böyle değildir. Sünnetin anlamı korunur. Anlam ile, mana ile rivayeti caiz kabul eden alimlere göre, anlamla rivayet eden kişinin o hadisle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neyi kastettiğini çok iyi bilmesi, hadisin söz ve manasını iyi bilmesi gerekir. Sünnetin Kur'an'dan diğer bir farkı ise, sünnet lafızlarının muciz olmayışı, namazda kıraat yerine okunmayışı, ve uykuda veya uyanıkken melek vasıtasıyla ya da vahiy şekillerinden herhangi biriyle indirilmiş bulunmasıdır. Burada şöyle bir sorun karşımıza çıkabilir. Sözler, fiiller ve takrirler olmak üzere bütün kısımlarıyla sünnetin bir yandan vahiy mahsulü olduğu kabul edilirken, diğer taraftan alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi başına görüş beyan etmesini, yani iştihadını caiz görmüşlerdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, savaşlarda ve benzeri pek çok konuda içtihat etmiştir. Böyle olunca, sünnetin her üç kısmının Allah tarafından gönderilmiş olduğunu kabul etmek, alimlerin büyük çoğunluğunun bu görüşüyle çelişmektedir. Üstelik bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derin bir anlayışa sahip olma ve isabetli karar verme gibi özelliklerini ortadan kaldırmak demek değil midir? Bu soruna şöyle çözüm getirilebilir. Nebi aleyhissalatu vesselam, her ne kadar vahiy gelmeyen pek çok konuda doğuştan sahip olduğu selim aklına ve isabetli görüşüne uygun olan iştihad etmiş olsa bile, Allah Azze ve Celle onun bu iştihadını da yalnız bırakmamış, doğru karar verdiği zaman onu tasdik etmiş, yanıldığı zaman da uyarmıştır. Bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iştihadı Allah tarafından tasdik edildiği zaman vahiy hükmünde olur. Böyle olunca alimlerin görüşüyle bizim, sünnet bütün kısımlarıyla Allah tarafından gönderilen vahidir şeklindeki görüşümüz arasında hiçbir çelişki olmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı iştihatlarda ilahi denetim altında bulunması, onun üstün meziyetlerini ve özelliklerini iddia edildiği gibi ortadan kaldırmaz. Bilakis tasdik eder ve kuvvetlendirir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine isnat ederek söylediği ve bize haberi vahid gelen bir katım hadisler vardır ki bunlar kutsi veya rabbani ya da ilahi hadisler olarak ifade edilir. Acaba bu tür hadisler söz ve ifade olarak Allah'a mı yoksa Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a mı aittir? Eğer Allah'ın kelamı olarak kabul edilecekse Kur'an-ı Kerim'in bütün özelliklerini taşır mı, taşımaz mı? Bu kutsi hadisler meselesinde alimlerin iki görüşüyle Açıklama getirilebilir. Birincisi, kutsi hadisler Allah'ın kelamı olup, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece Allah'tan aktarma görevine üstlenmiştir. Burada bazı ayrıntıları belirtmek gerekir. Bu hadisler Allah'a izafe edilmiştir. Her ne kadar hadislerin sözleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait ise de, bunlara kutsi, rabbani ve ilahi hadis denilmiştir. Çünkü bu hadislerde Allah'a izafe edilmek gibi. Peygamberin diğer hadislerinde görülmeyen bir özellik vardır. Bu hadislerde Allah'a ait birinci şahıs zamirler yer alır. Mesela, Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım. Kullarımdan bir kısmı bana inanıp yıldızları inkar etmiş olarak sabahladı gibi hadisler buna örnek gösterilebilir. Kutsi hadisler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden öteye geçerek Allah'tan aktarılırlar. Ravi bazen bunu Kâl Resûlullah fîmâ an rabbihi. Yani Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ederek şöyle buyurdu şeklinde. Bazen Kâlallahu Teâlâ fîmâ revâhu anhu Resûlullah. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aktardığına göre Allah azze ve celle şöyle buyurdu tarzında ifade eder. Eğer söz peygamberden olsaydı, nebevi hadislerde görüldüğü gibi isnat mutlaka peygamberde son bulurdu. Yani rivayet peygamberden öteye geçmezdi. İşte kutsi hadisler bu görüşe göre her ne kadar Allah'ın kelamı olsalar da Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini taşımazlar. Çünkü Kur'an bize hem bizzat Allah'ın sözü olarak hem de tevatür, mütevatir yollarla gelmiş olup sözleri ve anlamıyla mucizdir. Gerek namazda gerek namaz dışında okunarak ibadet edilir. Evet, Kur'an olarak isimlendirilir. Belli bölümlerine ayet ve sure adı verilir. Mana ile rivayet caiz değildir. Bütün ayet ve sureleri peygamberin kalbine daha önce bildirdiğimiz gibi Cibril vasıtasıyla indirilmiştir. Kutsi hadislere gelince onlarda bu bahsedilen özellikler yoktur. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden rivayet ettiği ve bize haber-i vahid olarak ulaşan hadislerdir. Çünkü Allah azze ve celle'nin büyüklüğünden, nimetlerinin bolluğundan, gücünün sınırsızlığından ve ihsanının çokluğundan bahseder. Bunlar birer hadis olarak hadis ilminin kabul ve red kurallarına tabidir. Hadis alimleri bunları nebevi hadislerle bir tutarak bir ayrım gözetmeden hadis kitaplarını almışlardır. Kutsi hadislerin lafızlarının muciz olmadığı, gerek namazda ve gerek namaz dışında okunarak ibadet edilemeyeceği ve Kur'an olarak isimlendirilemeyeceği noktasında alimler ittifak halindedir. Bunların Kur'an'da olduğu gibi özel bir vahiy şekliyle gelmesi de gerekmez. Ayrıca mana ve sözleri iyi bilen kimsenin bu tür hadisleri mana ile rivayet etmesi caizdir. Evet, diğer görüş, ikinci görüş, kutsi hadislerin sözleri ve ifadesi diğer nebevi hadislerde olduğu gibi peygambere aittir. Bu görüşte olan alimlerden birisi Ebu bekâdır Ebu'l-Beka külliyatında şöyle der. Kur'an söz ve manasıyla açık bir vahiy ile Allah tarafından gönderilmiştir. Kutsi hadisin ise sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olup anlamı ona ilham yoluyla veya uyku halinde Allah tarafından bildirilmiştir. Tayibi de aynı görüştedir. O da şöyle der. Kur'an Cibril aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğu sözdür. Kutsi hadis ise anlamını, manasını Allah Peygamber'e ilham yoluyla veya uyku halinde bildirmiştir. Peygamber de bunu ümmetine kendi sözleriyle ifade etmiştir. Diğer hadisleri ise Allah'a nispet etmemiş ve Allah'tan naklem bildirmemiştir. Evet, diğer hadislerinde görülmediği halde yalnız kutsi hadislerde sözü Allah'a nispet etmesinin hikmeti bu hadislerdeki konulara daha çok dikkatleri çekmek, içerdiği anlam ve ahlaki kurallara insanları yönlendirmek, teşvik etmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen vahyin bir kısmının lafız, bir kısmının da anlam olarak gelmesinin hikmetine gelince, geçmiş dinlerin aksine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininin ebedi olması ve kıyamet gününe kadar geçerli kılınması, Allah'ın rahmetinin eserlerinden birisidir. Bu sebeple Allah azze ve celle, Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar okunmak üzere vahyetmiş, her türlü değişme ve tahriften korumuştur. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da elbette biziz. Ayetinde, Hicr 9. ayetinde bunu açıkça ifade etmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'in peygamberliğinin kıyamet gününe kadar devam edeceğinin ispatı için kalıcı bir delil ve parlak bir hüccet olmuştur. İslam dinini alay edenlerinin alaylarından, azgınların tahrifinden, ve dinsizlerin saptırmasından en iyi koruyan yine Kur'an'dır. O parlak bir nur, takva sahipleri için bir ışıktır ve öyle kalmaya da devam edecektir. Allah Azze ve Celle'nin, onunla Allah kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa götüren yolları gösterir diye buyurduğu sözleri de bunun en açık delilidir. Maide suresi 16. ayetinde. Allah geçmişte ve gelecekte kimsenin hükümsüz hale getiremeyeceği kitabıyla, kendi dinini muhafaza ettiği ve böylece insanlardan güçlüğü kaldırdığı gibi Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra vahyin diğer bir çeşidini daha indirmiştir ki bu da sünnettir. Allah sünneti peygambere anlam, mana olarak indirmiş, ifade şeklini ise kendisine bırakmıştır. Böyle yapmasının nedeni ümmetine genişlik ve kolaylık sağlamaktır. Çünkü sünnette asıl önemli olan onun sözlerinin kendisi değil içeriğidir. Böyle olmakla beraber bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri ve onlardan sonra gelenler hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi sözleriyle tebliğ etmişlerdir ki böylesi en doğru ve en sağlam olanıdır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesinde peygamberlik nuru, Allah'a rasul olma ışığı, risalet nuru ve başkasına olmayan dil inceliği, dil zerafeti bulunmaktadır. Bazen de sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetini kendilerine ait ifadelerle kendi giydirdikleri lafız kalıplarıyla nakletmiş olmaları mümkündür. Ancak bu durumda söz konusu ifadelerin kastedilen anlamı tam olarak ifade etmesi, bildirmesi gerekir. Anlam rivayetinde bulunan kimselerin Arap dilinde ve üsluplarında uzman olması, dinin muhtevasını ve amaçlarını iyi bilmesi gerekir ki mana ile yapılan rivayet hadisin asıl maksadını bozmasın. İşte asıl tehlike buradadır. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı Alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir vahiy ve dinin ikinci kaynağıdır. Sünnette yapılacak bir hatanın izleri korkunç, tehlikesi çok büyük olur. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Şüphesiz ki vahyin iki kısım olarak indirilmesinde Allah'ın rahmet ve hikmetinin izleri aranmalıdır. Birinci kısmın Anlam, anlamla rivayeti caiz olmayıp bilakis mutlaka indirildiği sözlerle aktarılması gerekir ki bu Kur'an'dır. İkinci kısmın ehil olanlar tarafından mana ile rivayet caizdir. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şerefi sünnetidir. İşte bunda dini koruma ve Müslümanlara kolaylık sağlamamacı vardır. Eğer vahyin tamamını Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi özgün sözleriyle aktarma zorunlu olsaydı elbette iş zorlaşacak, sorumluluk artacak ve bu ilahi emaneti insanlar taşıyamayacak hale gelecekti. Eğer vahyin tamamını sünnet gibi anlamla aktarmak caiz olsaydı şüpheye kapı açılır, tereddüde imkan verilir, dil uzatanlara fırsat sağlanır, inkarcılara gedik açılırdı. Çünkü onlar biz ravilerin dini naklederken hata yapmadıklarından emin değiliz. Akaid, ahkam ve ahlaka dair sünneti aktaranların sözüne güvenmeyiz derlerdi. Ancak hikmeti olan yüce Allah, hikmet yüce olan Allah Dini Kur'an ile korumuş ve insanların kendisine karşı bir hüccetleri olmaması için bu bahsettiğimiz çerçeve içerisinde sünnetin rivayetine izin vermek suretiyle Müslümanlardan zorluğu kaldırmıştır. Şimdi düşünün o kadar hadis külliyatı var. Ciltler dolusu hadis külliyatı var. Bunları hepsini birden düşündüğünüzde dinin ne kadarına ulaşabildiğimizi takdir edin. Evet. Nebevi sünnet, Allah Azze ve Celle tarafından Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen bir vahiydir. Sünnet, dinin esas kaynaklarından ve sağlam dayanaklarından birisidir. Ona uymak vacip, ona muhalefet etmek haramdır. Bu hususta Müslümanlar icma etmiş, şüpheye yer bırakmayacak derecede birbirini destekleyen ayetler gelmiştir. Kim bunu inkar ederse, kesin delillere karşı çıkmış, müminlerin yolundan ayrılmış olur. Evet, bu konudaki bazı ayetleri hatırlamak gerekirse Haşir suresi 7. ayetinde Resul size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ona derhal son verin buyurulmuştur. Nisa suresi 80. ayetinde kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ahzab suresi 21. ayetinde sizin için Allah'ın Resulünde en güzel bir örnek vardır. Ali İmran suresi 31. ayetinde ey Peygamber, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ahzab suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek veya inanmış kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestisi yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan eden kimse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Nur suresi 63. ayetinde onun emrine aykırı Karşı gelmek isteyenler, başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada bir güçlüğün ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nisa suresi 65. ayetinde Ama hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar, ey peygamber, aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça Gerçekten inanmış olmazlar. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle bu ve buna benzer daha pek çok ayetinde sünnet, e, nebisinin sünnetine tabi olmayı farz kılmaktadır. Sünnetin delil olduğunu inkar edenler de iki gruptur. Bunlardan birisi sünnetin mütevatir olsun ahad olsun tümüyle reddederler. Onların iddiasına göre sünnete gerek yoktur. Kur'an'ı anlamak için de sünnete lüzum yoktur. Çünkü sünnete başvurmadan Kur'an'ı incelemek, insana Kur'an'ın amaçladığı anlamları kavramak için yeterlidir. Ayrıca sünnete ihtiyaç yoktur derler. Onların iddiası şu şüphelere dayanıyor. Sana adım adım her şeyi olduğu gibi açıklayan bir doğru yol bilgisi, bir rahmet ve Allah'a yürekten boyun eğenleri müjde olarak bu ilahi kelamı indirdik ayetini anlama tarzları. Bu ayet Nahil 89. ayetidir. Bu buyruğumuzda tek bir şeyi bile ihmal etmedik ayetini anlayışlarından iler gelen şüphe. Enam 38. ayeti. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen, Benden size ulaşan bir sözü Allah'ın kitabıyla karşılaştırınız. Eğer Allah'ın kitabına uyuyorsa onu ben söylemişimdir. Eğer uymuyorsa onu ben söylemedim. Allah bana onunla hidayet ettiği halde nasıl olur da ben Allah'ın kitabına aykırı söz söylerim şeklinde uydurulan uydurma hadistir. İkinci grup ise sadece ahat haberleri reddetmişlerdir. Bunların iddiasına göre de hadisin ravisi yalan söylemekten korunmuş değildir. Yanılması ve unutması mümkündür. Sünneti bütün çeşitleriyle inkar edenlere şu şekilde cevap verebiliriz. Bunlar az önce okuduğum ayetlerle beraber başka deliller de getirmişlerdir. Mesela Allah azze ve celle'nin ve biz sana da uyarıcı Kitab, bu uyarcı kitabı indirdik ki insanlara başından beri indirile gelen mesajın aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın buyurmuştur. Nahil Suresi 44. ayeti. Buna şöyle cevap verebiliriz. Eğer Kur'an'ın sünnete ihtiyacı olmasaydı bu ayet hiçbir anlam ifade etmezdi. Biz sünnete sarıldığımız ve içeriğiyle amel ettiğimiz zaman mutlaka yine Allah'ın kitabıyla amel etmiş oluyoruz. Muttarif bin Abdillah eşşihir Kendisine bize sünnetten değil yalnız Kur'an'dan bahsedildiğinde şu cevabı vermiştir. Allah'a yemin olsun ki Kur'an'ın yerine geçecek bir şey aramıyoruz ama biz Kur'an'ı bizden daha iyi bilen kimsenin sözlerinden bahsetmek istiyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir. Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüz yolan ve yolduranlara, güzellik için diş törpülettirenlere, ettirenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etmiştir. Bu söz Esed kabilesinden Ümmü Yakub adlı bir kadının kulağına gitti. Bunun üzerine o şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman, duyduğuma göre sen şöyle şöyle yapanlara lanet okumuşsun. O zaman Abdullah radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve lanet ettiklerine ben neden lanet etmeyecekmiş? Bu Allah'ın kitabında da vardır. Bunun üzerine kadın, yemin ederim Musaf'ın iki kapağı arasındakileri okudum, fakat ben böyle bir ayet bulamadım dedi. Bu üzerine Abdullah rədiyyallahu anh'ın cevabı şu oldu: Gerçekten onu okuduysan mutlaka bulmuşsundur. Sen Allah'ın size Rasulü ne getirdiyse onu alın. Sizi neden menettiyse hemen vazgeçin buyurdunu okumadın mı? Kadın okudum deyince Abdullah işte bunu da Allah Resulü yasaklamıştır dedi. Evet bunu İmam Müslim Libas kitabında rivayet eder. Sahih'in Libas kitabında Libas bölümünde. Yine rivayete göre tabu. İkindiden sonra iki rekat namaz kılardı. i̇bn Abbas radiyallahu anhum'a bunu terk etmesini söyleyince, Taus rahmetullah bu iki rekatın sadece sünnet sayılması yasaklandı cevabını verdi. Bunun üzerine i̇bn Abbas şöyle dedi. Nebi aleyhissalatu vesselam ikindi namazından sonra herhangi bir namaz kılmayı kesin olarak yasakladı. Bu yüzden kıldığın bu iki rekattan dolayı ceza mı görürsün, sevap mı kazanırsın bilemem. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendileriyle ilgili konularda tercih serbestliği yoktur. Ahzab suresi 36. ayetini okudu. <gülüyor> Diğer bir rivayette ise, İmran bin Husayn radiyallahu anh bir adama şöyle demiştir. Sen ahmak birisin. Allah'ın kitabında öğle namazının dört rekat olduğuna ve sesli olarak kıraat yapılamayacağına dair ayet bulunuyor musun? Sonra da o adama, Namaz, zekat ve benzeri şeyleri sıralayarak şöyle dedi: Bütün bunlar, bütün bunların Kur'an'da açıklanmış halde buluyor musun? Şüphesiz Allah'ın Kitabı bunları müfhem bıraktı da onları sünnet açıkladı. Evet, bunu da İbn Abdilber, Câmi'ül Beyânil İlim isimli risalesinde rivayet eder, ikinci cildinde. Evet, az önce okuduğum ayetlerle ileri sürdükleri delillere gelince, bu konuda da yersiz kuskulara kapılmışlardır. Bu konuda şöyle diyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin sana adım adım her şeyi olduğu gibi açıklayan bir doğru yol bilgisi, bir rahmet ve Allah'a yürekten boyun eğenlere müjde olarak bu ilahi kelamı indirdik sözüyle, yani Nahil Suresi 89. ayetiyle, Kur'an'ın ya kendisiyle ya da sünnete havale ederek dini işleri açıklaması kastedilmiştir. Bu anlam kastedilmemiş olsaydı bu ayet Allah Azze ve Celle'nin sana da insanlara gönderileni açıklayasın, beyan edesin diye Kur'an'ı indirdik ayetiyle yani aynı surenin 44. ayetiyle çelişirdi. Allah Azze ve Celle'nin biz buyruğumuzda tek bir şeyi bile ihmal etmedik ayetinde anlatmak istediği buyruk yani En'am suresi 38. ayetinde anlatılan şey kitap ayetin öncesinden de Anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim değil, levh-i mahfuzdur. Nitekim ayetin öncesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Halbuki yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi Allah'ın mahluku olmasın. Enam suresi 8. ayet. Yani sizin rızıklarınız, ecelleriniz ve amellerinizin yazıldığı gibi onların da rızıkları, ecelleri ve amelleri levh-i mahfuzda yazılmıştır. Biz buyruğumuzda tek bir şeyi bile ihmal etmedik ve bir kez daha belirtelim onların tümü Rableri huzurunda toplanacaklardır ayetinde anlatılmak istenen şudur. Biz levh-i mahfuzda özellikle tespit edilmesi gereken şeylerden tespit etmediğimiz ve yazmadığımız hiçbir şey bırakmadık, ihmal etmedik. Sonra bütün hayvan toplulukları ve kuş toplulukları Rablerinin huzurunda toplanacaklar ve birbirlerinden ölçülerini ve intikamlarını haklarını alacaklardır. Evet, Zemahşeri de Keşşaf'ta bu şekilde açıklamıştır. Bir anlayışa göre de ayetteki kitaptan maksat Kur'an'dır. O zaman bunun yorumu şöyle olur. Biz Kur'an'da dinle ilgili hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu da dini işlerin ya ayet yoluyla açıklandığını ya da sünnete bırakıldığını gösterir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ettikleri hadise gelince hadis alimleri bunun zındıklar ve hariciler tarafından uydurulmuş yalan bir haber olduğu hususunda birleşmişlerdir. Hafız İbn Abdilber Cami-ü Beyanil İlim adlı eserinde şöyle diyor. Allah Azze ve Celle kendi kitabına uymayı emrettiği gibi peygamberine de kayıtsız çartsız boyun eğmeyi ve mutlaka itaat emretmiş, dine şüphe sokmak isteyen bazı kimselere dediği gibi Allah'ın kitabı ile uygunluk gösterirse uyun dememiştir. Abdurrahman bin Mehdi demiştir ki, bu hadisi zındıklarla harciler uydurmuş ve şöyle rivayet etmişlerdir. Benden size ulaşan bir sözü Allah'ın kitabıyla karşılaştırınız. Eğer Allah'ın kitabına uyuyorsa onu ben söylemişimdir. Eğer uymuyorsa onu ben söylemedim. Ancak ben Allah'ın beni hidayete eriştiren kitabına uygun söz söylerim. Evet, sayı hadis ile zayıf olanı birbirinden ayırabilen hadis alimlerine göre bu sözler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir yolla gelmemiştir. Alimlerden bir kısmı da bu hadise gö şu görüşle karşı çıkmışlardır. Her şeyden önce bu hadisi biz Allah'ın kitabıyla karşılaştırdık ve ona göre hüküm verdik. Halbuki Allah'ın kitabıyla karşılaştırdığımızda ona aykırı olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'ın kitabında rasullerin hadisi ancak Kur'an'a uygun düşerse kabul edilir diye bir hüküm görmedik. Bilekis Kur'an'da peygamberi kayıtsız, şartsız örnek almak gerektiğini, ona itaatin emredildiğini. Onun emrine karşı gelmenin yasaklandığını tespit ettik. Evet. Keşfül Hafa yazarı İmam Acluni, Sagani'nin bu hadis uydurmadır dediğini nakletmiştir. Görülüyor ki, sünnete karşı çıkan ve Kur'an'ı olduğundan farklı bir şekilde yorumlayan bu bidatçıların elinde tek bir delil, dahi, tek bir delil kalmıştır. O da kendi arzu ve heveslerine uymaktır. Allah'tan bir doğru yol bilgisi olmaksızın, bir hidayet olmaksızın, geçici, altatıcı, at, alt bencil ve çıkarcı hevalar peşinde kendine yol arayan kişiden daha sapık kim olabilir ki? Kasas suresi 50. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde Allah'ın kendisine kaybı bildirmesi neticesinde bu fırkaları onların tutacağı yolu ve Allah azze ve celle'nin vahyi eseri olan sünnete baş eğmeyeceklerini, teslim olmayacaklarını haber vererek şöyle buyurmuştur. Yakında bir adam çıkıp koltuna yaslanarak benden bir hadis nakledecek ve diyecek ki: "Bakın ortada Allah'ın kitabı var. Biz onda neyi helal bulmuşsak helal, neyi haram bulmuşsak haram sayarız. Şunu iyi bilin ki Allah'ın Resulünün haram kıldıkları da aynen Allah'ın haram kıldığı gibidir." Evet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmiştir bunu. İbn Abdilber'in rivayetine göre de Ömer radıyallahu an şöyle demiştir: bu ümmet namına ne kötülükten kaçınan mü'minden ne de günahını saklayan fasıktan korkarım. Asıl korktuğum, Kur'an'ı okuyup diliyle evrip çeviren, sonra da onu anlamına aykırı tarzda yorumlayan kişidir. Evet, Hafız İbni Abdilber, Cami Beyanil İlim kitabında bu şekilde rivayet ediyor. Evet, Ahad Yollarla Haberi Vahit ya da diğer tabirle haberi vahid dediğimiz yolla gelen sünnetin delil olmasına inkar edenlere de cevaba gelince hadis alimleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini mütevatir ve haberi vahid olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Mütevatir hadis bir topluluk tarafından nakledilen hadistir ki onların doğru söyledikleri zorunlu olarak anlaşılır. Çünkü sayıları çoktur, yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri de imkansızdır. Bunlar haberi ...kendilerinin özelliklerini taşıyan kimselerden alırlar. Bu baştan sona böylece devam eder. Yani her tabakada ravileri bu şekilde, yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayacak şekilde bir topluluktur. Bundan dolayı haber, insanın inkar edemeyip, zorunlu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aidiyetini kabul ettiğine dair kesin bilgi ifade eder. Bu tür haberler, ravilerini araştırmaya lüzum kalmadan amel etmeyi vacip kılar. Tercih edilen görüşe göre... Bu topluluğun sayısı konusunda ileri sürülen değişik rakamlara itibar edilmez. Mütevatir de iki kısımdır. Birisi lafzî mütevatir ki lafzı tevatür yoluyla gelen haberi denir. İkincisi ise manevi mütevatirdir. Bu da çeşitli hadislerdeki ortak bir kısmın tevatür yoluyla gelmesidir. Yani manasının tevatür etmesidir. Lafzî mütevâtirin örneklerinden biri kim bilerek bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisidir. Yani bu, lafzıyla birebir mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Manevi mütevatirin örnekleri ise pek çoktur. Dua ederken ellerin kaldırılması, bu tür manevi tevatürden birisidir. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamete yakın zuhur edeceği, manevi tevatürden bir örnektir. Nebi Aleyhisselatü vesamdan aktarılan yüz kadar hadiste, onun dua ederken ellerini kaldırdığı belirtilmiştir. Fakat bu hadisler, farklı konular, bu hadislerde farklı konular olmakla beraber her konu tek başına tevatür derecesine ulaşmamıştır. Hepsinin birleştiği yer duada ellerin kaldırıldığıdır. Bunlarla tevatür derecesine ulaşan ortak kısım yalnızca burasıdır. Fakat e, bir, bir antiparantez olarak şunu da belirtelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın duada ellerini kaldırdığı bu şekilde mütevatir olarak sabit olmasına rağmen duadan sonra ellerine yüzüne sürdüğüne dair tek bir sayı hadis varid olmamıştır. Zayıf yollarla gelmiştir. Haberi vahide gelince ravisi ister tek olsun, ister birden çok olsun, tevatür şartlarını taşımayan habere hadise haberi vahid denilir. Bu da iki çeşittir. Sahih yani geçerli adını alır ki sahih haber vahid adını alır ki senedin başından sonuna kadar adalet ve zapt şartlarını taşıyan raviler tarafından kopuksuz, kesintisiz bir isnatla aktarılmış, şaz ve illetten uzak olan hadislerdir. İkincisi ise merdut kısmıdır. Senedi muttasıl olmayan veya sıhhat şartlarını taşımayan hadislerdir bunlarda. Güvenilir bir tek kişinin haberinin hüccet olması ve onunla amel edilmesine gelince sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelen hadis fıkıh ve usul alimlerinin büyük çoğunluğuna göre güvenilir bir ravinin haberi Ameli vacip kılan dini bir hüccettir. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti ilim değil zan ifade eder. Bu genel görüş karşısında başka görüşler de vardır. Bu görüşlerden bazıları şöyle. Kaderilerin, rafızilerin ve bazı zahirilerin görüşüne göre haberi vahid ile amel etmek gerekli değildir. Mutezile mezhebinden Ebu Ali el-Cubbai'ye göre ancak iki ravi tarafından aktarıldığı takdirde amel edilmesi gerekir. Bazı alimlere göre de her dönemde dört kişi tarafından rivayet edildiği takdirde amel edilir. Müslümanların büyük çoğunluğuna aykırı olan bu görüşlerin hepsi yanlıştır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektuplarla ve tek kişilik elçilerin haberleriyle hep amel edile gelmiş, Nebi aleyhissalatu vesselam bu tek kişilerin haberiyle amel edilmesini Müslümanlara vacip kılmıştır. Raşit halifeler ve onlardan sonra da hep böyle devam etmiştir. Raşit halifeler... Diğer sahabeler ve onlardan sonra gelen alimlerin hepsi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini kendilerine bildiren bir tek kişinin haberini kabul etmiş, o habere göre hüküm vermiş, yargı kararlarında ve fetvalarında ona başvurmuş, buna aykırı olarak verilen hükümleri bozmuşlardır. Hüccet bulunmadığı zamanlar, kimde haberi vahit varsa onu araştırırlar, muhaliflerine karşı delil olarak onu kullanırlardı. Muhalif olan da buna teslim olurdu. Bunların hepsi kuşkusuz bilinen şeylerdir. Akıl da haberi vahitle amel etmeyi imkansız görmez. Din de haberi vahitle amel etme zorunluluğunu getirmiştir. Böylece haberi vahide başvurmak mecbur hale gelmiştir. Bazı alimler haberi vahidin geçerli olduğuna dair şöyle bir gerekçe de gösterirler. Her sahabe ve tabii kendilerine dinle ilgili bir mesele sorulduğu zaman o konuda sorana kendi bildiklerini söylemişler. O soruyu soranın bu Cevapla amel etmesi için çoğunluğa sormak, bir tarafa ikinci bir şahsa sormayı bile şart koşmamışlardır. Bir her biri kendi bildiğini haber verir, dolayısıyla o haberin gereğiyle amel edilirdi ve buna karşı çıkan da olmazdı. İşte bu onların haberi vahitle amel etmenin gereği, vacipliği noktasında ittifak ettiklerini gösterir. Bu hallerde haberi vahitle amel etme noktasında onların tereddüt ettiği görülmüşse bu tereddüt onun Haberi vahit olmasından değil, haberin sıhhatinden kuşku duyulması, ravinin itham edilmesi veya tercih şayan başka bir rivayetin bulunması gibi sebeplerden kaynaklanır. i̇bn Kayyim el-Cevzi'yi Allah rahmet eylesin, İgâsetü'l-Lehvan adlı eserinde özetle şöyle belirtiyor bunu. Sahabenin ve güvenilir imamların hadisleri, tek kişi tarafından rivayet edilmeleri nedeniyle reddedilmez. Nice hadisler vardır ki, bir tek sabi tarafından aktarılmıştır. Bütün hadis imamları bunu geçerli saymış, hiçbir onu reddetmemiştir. Yine nice hadisler vardır ki, bir tek tabi'in tarafından rivayet edilmiş, hiçbir hadis imamı onu reddetmemiştir. Önceki ve sonraki alimlerden bir tek kişi bilmiyoruz ki, hadis tek sahibi tarafından aktarıldığı zaman geçerli sayılmaz demiş olsun. Ancak bidat ehli ve taraftarlarından konuyla ilgili bazı görüşler nakledilmiştir ki, hiçbir hukukçunun, hiçbir fıkıhçının bu görüşleri benimsediği bilinmemektedir. İmam Zühri 60 kadar sünnetin naklinde tek kalmış ve ondan başka hiç kimse onları rivayet etmemişken imamlar bu sünnetlerle amel etmişler ve hiçbiri Zühri rivayetinde tek kalmıştır diye onları reddetmemiştir. Bu görüşü hiçbir alimin, hiçbir imamın ve onların izinden gidenlerin reddetmesi mümkün değildir. Eğer reddederlerse kendilerinin ve fetvalarının birçoğu geçersiz hale gelir. Şöyle bir itiraz öne sürülebilir. Haberi vahid şahs hadisin ta kendisidir. Şahs hadiste ise en azından beklemeye, yani e, tevakkufa gidilir, duraksanır ve bunun peygamberden sağlam bir yolla geldiği kesin değildir. Bu itiraza şöyle cevap verilir. Haberi vahid şahs hadis değildir. Hadisin şahs olması, bir ravinin güvenilir kimselerin rivayetlerine aykırı düşmesi ve rivayetiyle onlardan ayrılmasıdır. Ama güvenilir bir ravi, tek başına bir hadis rivayet ederdi. Diğer güvenilir raviler ona aykırı düşen bir rivayette bulunmazlarsa buna şaz adı verilmez. Her ne kadar terim olarak buna şaz deniliyorsa da böyle isimlendirmek onu reddetmeye gerektirmez ve reddine gerekçe olamaz. İmam Şafi de şöyle demiştir. Güvenilir bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadise şaz denmez. Ancak şaz onun güvenilir ravilerin rivayetine aykırı bir haber nakletmesidir. İmam Şafi, bunu tek kişinin rivayet ettiği hadisi reddeden biriyle yaptığı tartışma sırasında söyler. Evet, İmam Şafii Allah rahmet eylesin meşhur Risalesinde konuyla ilgili açtığı bir başlıkta haber rivayetin kabulü konusunda güzel bir şekilde delilleriyle işlemiştir. Dileyen oraya başvurabilir. Evet. Bugün süremizi doldurduk. Allah izin verirse imamların bir kısım hadislerle amel etme işlerinin gerekçesi ve bu davranışların bu davranışlarının sünneti yaralamış olmaları anlamına gelmediğini e, açıklayacağız önümüzdeki haftalarda. Ve e, sünnetlere mezhep imamları o sünnetle amel etmemiş bile olsa sünnet sabit olduktan sonra onunla amel etmenin gerektiğine değineceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşadenle la illan tevahdek ve estağfurike ve etubilek.